Düşünün, hava buz gibi ve camiye gittiniz, şadırvanda abdest alacaksınız ama su buz gibi, su içinizi titretiyor. Tam o anda elinde ibrik, yanınızda bir genç beliriyor. Buyurun beyefendi diyor, abdestinizi sıcak suyla alın, şaşırıyorsunuz. Sonra gencin yakasındaki karta ilişiyor gözünüz. Kışın abdest alanlara sıcak su temin etme vakfı görevlisi yazıyor. Ya da tam tersi. Ağustos sıcağı. Diliniz damağınıza yapışmış. Şöyle buz gibi bir su olsaydı diye içinizden geçirirken bir bardak uzanıyor elinize. Suyu Kana kana içiyorsunuz, içiniz ferahlıyor, şükrediyorsunuz. Teşekkür etmek ve eline üç beş buruş tutuşturmak için bardağı uzatan gence dönüyorsunuz ama o parayı kabul etmiyor. Daha da şaşırıyor ve sen de kimsin diyorsunuz. Ben yaz günleri... ''Soğuk su dağıtma vakfı görevlisiyim.'' diyor genç. ''Bitmedi. Çok fakirsiniz. Evlilik çağına gelmiş bir kızınız var ama çeyizi bile yok. Bir gün akşam karanlığı çökmek üzereyken kapınız çalıyor. Kapıda iki bayan, ellerinde paket paket danteller, el işlemeleri, çeyizlik havlular, saten örtüler.'' Gözünüz yaşlı, sesiniz titrek soruyorsunuz. Siz de kimsiniz? Biz diyorlar. Fakir kızlara, çeyiz hazırlama vakfından geliyoruz. Şaka gibi geliyor ama... inanın bunların hepsi gerçek. Kışın, evde dede ile nene... Soğukta büzülmüş oturuyorlar. Ses, ses Sesleri de çıkmıyor. Suskun bir vaziyette, donuk bir vaziyette. Birden aman Allah'ım kapı çalıyor. Bu saatte kim ola ki yahu? Hacı amca pencereden aşağı bakıyor. Buyur evlat. Hacı amca aşağı in, odun getirdim diyor. At arabasındaki adam. Hayrola evladım. Ben odun istemedim ki, zaten odun alacak da gücüm yok ki yavrum. Gel amca gel, sen Hacı Ahmet değil misin? Evet oyum, gel amca aşağı in hele. Hacı Ahmet amca aşağı iniyor. Hayrola yavrum, bu nedir? Amca, bir zengin amcamız gönderdi. Buyur, yak diyor. Hacı amca sevinçle, Boşaltılan odunlardan birkaç tane alıyor, sobaya koyuyor. Hanımıyla beraber, o şiddetli kışta, o yanan sobanın etrafında, sevinçle, gözleri, adeta ışıldayan bir memnuniyet içinde, hanımıyla beraber, ellerini kaldırıp dua ediyorlar. Ya Rabbi, bizi kışın, ...bu şedaidinden kurtarıp, rahata sevince kavuşturan zengin kardeşimizi... ...her iki dünyada da güldür, mesut eyle, iki dünyanın soğuğundan onu kurtar diye dua ediyorlar. Bu kadarla da bitmiyor. Bakkala gitmeye yüzü tutmayan fakir kardeşimiz bakkala varıyor... Bakkal kardeş diyor, gerçi önceki borçlarımı daha vermedim ama şu şu zaruri ihtiyaçlarımdan dolayı birkaç şey alacağım diyor. Bakkal insaflı, anlayıştı Al amca diyor. Amca birkaç şey alıyor. Evet bir şey değil ama üç beş kuruş getirdim bari hesaptan bunu sil diyor. Ve bakkal Borç defterini açıyor. Amcanın ismine bakıyor. İsminin üzerine çarpı atılmış. Amca diyor senin borcun yok. Borcun ödenmiş. Amca şaşırıyor. Hayrola yavrum. Ben ödemedim ki. Zaten param da yok ki ödeyeyim sana diyor. Amca diyor zengin bir kardeşimiz geldi. Borcunuzu ödedi. On kişinin borcunu ödedi. ''Sizinki de silindi.'' diyor. ''Bakkala dönen yaşlı amca, evladım.'' diyor. ''Bari o kardeşimizin adını ver de hiç olmazsa gideyim ona bir teşekkür edeyim.'' diyor. ''Bakkal ise amca, zaten ben de adamı tanımadım ki meğer başka mahalledenmiş. Ben de senin söylediğini ona söyledim. Bari dedim adınızı verir misiniz?'' Hiç olmazsa borcunu ödeyeceklere, ödediklerin kimseye söyleyeyim de size bir teşekkür etsinler. Amca ben böyle deyince o da bana çok kızdı. Kardeşim dedi, sen borcunu alacağını almadın mı? İsmimi ne yapacaksın dedi. Çekip gitti. Evet bizde bu gibi vakıflardan beş yıl, öncesinde, 500 yıl öncesinde ve asırlar öncesinde çokça var ve bunun bu vakfın onlarcası da var. İşte örnekleri mi? Güzel yazı öğretme vakfı, sokak hayvanlarına ekmek verme vakfı, hastalara evinde bakma vakfı, duvar yazılarını silme vakfı, Kadın Sığınma Evi Vakfı, Sıcak Pide Dağıtma Vakfı, Sıcakta Sebillere Kar Koyma Vakfı, bizde bunlardan çokçası var ve Yol Güvenliğini Sağlama Vakfı, daha mı Helalleşme Vakfı, Hristiyan Esirleri Kurtarma Vakfı. İlkokul hocalarına tütünü yasaklama vakfı, yoksul mahkumlara haçlık verme vakfı, güvercin hane yaptırma vakfı, leylekleri koruma vakfı, dara düşenlerin vergisini ödeme vakfı, iflas eden tüccarlara yardım vakfı, ilmi kitapları bağışlama vakfı, şehit ve sahabe türbelerini tamir etme vakfı şehir estetiğini koruma vakfı hayvanlara mera açma vakfı 500 sene evvelinden bugünümüze gelen daha birçok vakıflarımız var